Radyo Agos Yeni yılın ilk programında günaydın. Günaydın herkese. Radyo Agos olarak yine bu hafta e, yayındayız. E, ben Özgün Çağlar. Evet. E, Pakrat Akbarik ile birlikte bu hafta Gökhan Yok. Birlikte bu haftaki Agos'u sunacağız neler anlatacağız bu Agos'un mutfağından sözü sende ne çağrıştırıyor ben de hemen sanki sultanın menüsünden bahsedecekmişiz gibi bir çağrışım evet. yapıyor <gülüyor> Agos'un mutfağından haberler lafı evet Agos'un mutfağından işte hani haber süreci nasıl ortaya çıktı? neler yaptık e, hangi mevzuyu işledik bana da böyle bir çağrışım yapıyor ama aç olduğum zaman tabi ki <gülüyor> yemek çağrışım yapmıyor değil laf, <gülüyor> evet o, o da bizim standartımız peki bu hafta e, yine her zamanki gibi manşetimizi konuşacağız. Yine küçük haberlerimiz var. İlk başta bir özet e, babında evet bu genel bir şeyi e, yapalım da bu hafta nelere değindik evet. Ağustos'ta başlıklar itibariyle sonra her birini teker teker açarız tekrar. Evet. Bu hafta neye değindik? E, vakıf malı yağmasında Antakya 36 model kazık e, manşetiyle çıktık. Türkiye'ye 1939'da bağlanan Hatay adıyla bağlanan Antakya'yı hani e, orada vakıf malların iadesiyle ilgili yaşanan e, bir sıkıntı var. Hani 39'da katılıyor ama biz ondan 36 Beyan istediğine şahit olduk. Böyle bir tuhaflık var. Bunu manşette yansıtmaya çalıştık. E, bir diğer haberimiz e, Suriye'de kaçırılan iki metropolitin e, akıbetinin ne olduğuyla alakalı devam niteliğinde bir haberimiz. E, Aralık ayının başında yaptığımız haberin devamı e, işte Suriye'deki iki metrop metropoliti kaçırdığı iddia edilen Ebu Banat'la kaplı Abdurrahmanov'un e, iddianamesi, Abdurrahmanov iddianamesi İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Bunu biraz birinci sayfadan geniş gördük. Bizim iddiamıza göre metropolitlerin katilinin Abdurrahmanov olduğu ihtimali çok yüksek. Ama iddianamede buna dair herhangi bir gönderme yok değil mi? Hiçbir Türkiye'de bu... o nedenle yargılamaya başlamamış kendisini. Bir diğer haberimiz olarak da, geçen bizim üniversitenin orada yani Beyazıt'ta şişme Noel babayı evvela sünnet edip sonrasında da öldürmeyle. ...yani simgesel olarak öldürmeyle e, sonuçlanan bir protesto oldu. E, Anadolu Gençlik Derneği'ne bağlı bir e, Beyazıt örgütlenmesinin. E, bu konuya dair hani psikiyatr Alper Hasanoğlu'ndan işte Episkopus Maşalyan'dan e, görüş aldık. E, onlar bu tırnak içinde hastalıklı durumu değerlendirdiler. Onun dışında küçük haberlerimizden de bahsediyoruz. derken gripal bir hastalıktan Yok yani Yok, psikolojik zihinsel bir hastalık. Zihinsel o. bir hastalık. Ee, hani herkes bir şeyleri protesto etme hakkına sahip ama bunu e, şiddetle hani sünnet ettikten sonra öldürmeye varan bir delilikle ifade etmek e, pek de akıl <gülüyor> sağlığına dair bir şey değil. Herkesin takdir edeceği şekilde. Küçük haberlerimizden de siz bahsedin isterseniz. Gürcistan var, benim dom haberim var. Eğer e, bahsedeceksek öncelikle şu e, bayram haberini bir öne çıkarmakta fayda Hı. var. Evet. E, biliyorsunuz pazartesi günü Ermeniler diğer Hristiyan toplumlarından farklı olarak doğuş yurtusunu kutlayacaklar. Yani Noel diye bilinen. ...uluslararası ismi böyle Noel... ...Ermeniler buna zınunt diyorlar... ...yani doğuş... Hı hı. Ee, ...ve bunu 6 Ocak'ta kutluyorlar... Ee, ...diğerleri 25 Aralık'ta... Evet. ...kutlarken Ermeniler aynı... ...bayramı 6 Ocak'ta kutluyorlar... ...bu bir... E, ...tarih... E, ...takvim anlaşmazlığı Ermeniler... ...ve diğer Hristiyan toplumlar arasında... ...Ermeniler ve birkaç... ...Doğu e, Hristiyan Kilisesi... ...eski bir takvime sadık kalıyor... Ee, uzun uzadıya bir hikaye bu daha önce de buna değinmiştik ki bu hı hı. İsa kaç defa doğuyor falan diye çünkü hı hı. E, genel takvime göre zaten 1 Ocak İsa'nın doğuşu kabul edilerek bir takvim hazırlanmıştır ama dediğim gibi dünya Hristiyanlarının %99'u aynı anlamı 25 Aralık'ta kutluyorlarken Ermeniler de 6 Ocak'ta kutluyorlar. Hristiyanlara <gülüyor> mütabık olamadılar konu ama ama evet. aynı İsa Mesih'in doğumunu Kadıköy e, toplantısından tamak. beri süren bir ikilim bu. Hı -hı. Kadıköy toplantısı diye bir e, dini şura toplanmıştır. O şura da 400'lü yıllarda Ermeni delegasyonu yoktur. Alınan kararları tanımamıştır. Dolayısıyla Oradan başlamakta, oradan günümüzde de evet. yaşıyor. Ee, Ermenilerin de şeyini kutsal doğuşunu kutadıktan sonra. Burada işte, bir kutu... şey daha değinmek tamam, istiyorum. Ee, gazetede bununla ilgili bir de bir e, resim var, bir ikon var. Bart yansın yaptığı Hı -hı. bir Meryem Ana tasviri kucağında İsa'da. Bu Meryem Ana'ya dikkatli baktın mı? Ne kadar yurdumu insanı? Evet, o benim dikkatimi çekti. Başörtülü, <gülüyor> e, fiziksel olarak da bize benzeyen. Fiziksel olarak da. İsa da öyle. Yani memleketin çocuğu bunlar. <gülüyor> Oysa e, Avrupa ressamlar bunları daha sarışın falan e, resmediyorlar evet. değil mi? Sanki İskandinav milletine mensup. Ama e, çok ilginçtir. Afrika toplumlarında da bunları zenci olarak resmediliyor. Evet. Meryem olsun, İsa olsun. E, orada da e, siyah renkli, siyah tenli olarak resmediliyorlar. Ama gerçeğe yakınlığı bakımından böyle olması muhtemel. Çünkü Filistin topraklarının insanlarılar. Evet yani... ama yani gerçeğinden bize kalmış e, somut hiçbir iz olmadığına göre, Hı -hı. hiçbir tasvir olmadığına göre... ...biz e, herkes kendi izasını yaratmak zorundadır. Neye benzediği ressamların hayal gücüyle şekillenmiş bir şey. Evet. Bir de müzikal bir haberimiz var değil mi? Buna da evet. değineceğiz zannediyorum. Ee, Burak Sırası Bedikyan, Burak e, Bedikyan e, Circle de. of Life e, yani Yaşam Döngüsü oh. adındaki ilk e, albümünü çıkardı. E, albümde yaşayan en büyük saklı oyunculardan biri kabul edilen e, Chris Potter'la birlikte e, çalışmış Bedikyan. Ondan görüş aldık yayın öncesi. Onun ses kaydı ses kaydında işte albümü nasıl yaptığını anlatıyor. O büyük müzisyenlerle çalışmanın kendisine verdiği keyiften bahsediyor. Buna da değineceğiz. Bir diğer küçük haberimizde şey var. Gürcistan'da ha, din değiştirmeye dönüş yanlığa dönüş. Evet. Bu da çok ilginç bir mesele. İlginç çünkü bizim coğrafyamıza da oradan çağrışımlar oluyor doğal olarak. Şu Müslümanlaştırılmış Ermenler evet. konferansı Kasım başında yapılmıştı. Bu konuya değiniriz biraz burada biraz e, yorumlar da yaparız kendimizce. Hı hı, bu da biraz geniş e, değiniriz. Sonra Mezopotamya'nın Dom halkı var. Evet, e, benim haber. Senin hazırladığın haber ona da biraz geniş ona değiniriz ki kürt cinjenerleri nasıl bir olgudur, nasıl bir anlayıştır, kürt toplumu içindeki her... yeri nedir. Bunlara da bir değiniriz çünkü biz Çingene deyince e, çok tekil örneklere bakıyoruz. Yani hı hı. E, hemen en yakın bildiğimiz örneklere ama bildik ki Çingene'ler farklı kültürlerin asimilasyon alanlarında Tabii. farklı şekiller alıyorlar, farklı isimler alıyorlar. O Aynen. yüzden romanlar derken aslında başka bir gruba. E, Anadolu'nun batısında yaşayan Hindistan yapıyoruz. göçmenleri. E, veya biliyorsun... E, Ermeni çingeneleri de var keza Kürt çingeneleri de var. Ee, burada Kürtleşmiş olan çingene kabimlerinden bahsediyoruz. Evet. Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da yaşayan Kürtleşmiş e, çingene kabimlerinden bir, bir haber yapmıştı. Evet. Bir diğer haberimiz de hani yıllarca Kürt coğrafyasında yaşanan çatışmalardan doğal çeşitlilik nasıl etkilendiğine dair. Dicle Üniversitesi'nden e, biyolog e, Murat Biricikle Uygar bir röportaj yaptı. Bu da güzel bir röportaj oldu, güzel konuya değinen. Hakikaten bu yıllar süren çatışma oradaki birçok canlının yaşam alanını yok etti. Bu yaşam alanına ulaşmak isteyen akademisyenleri çevre gönüllülerini de oraya gidilmesine engel bir alan teşkil ediyordu. Murat Hoca da buna değindi. Hani gittiği zaman köylüler ona nasıl davranıyor, asker nasıl davranıyor, mayın patlar mı patlamaz mı korkusu vesaire. Bunların hepsi de geçmişte yaşanmış şeyler hala da bazı yasaklar devam ediyor. O bölge uluslararası bilim açısından da önemli ve değerli bir bölge. Çünkü bir sürü endemik tür barındırıyor. Yani bitki örtüsü anlamında, canlılar anlamında bir sürü endemik türün yaşam alanı o bölge. ...o ormanlar, o dağlar falan... ...ve e, bu savaşın tahribatında... ...gözümüzden kaçan bir şey de... E, ...oradaki yaşam alanlarının... ...habitatın tahrib olması... ...orman yangınları derken biz... gerçekten de biraz o konuda... ...iki yüzlü bir davranış içerisinde... ...olduk ülkece... Yani Mesela... ...batıda bir orman yanarken ciğerlerimiz yanıyor... ...diye feryat ettik ama... E, ...doğuda... ...Kürt coğrafyasında... E, ...asker eliyle... Sistematik olarak çıkarılan e, yangınlara karşı aynı duyarlılığı sanki göstermedik. Sanki ağaçlar arasında da bir ayrımcılık yaptık gibi bir şey. Aynen öyle. Hani nasıl Mezopotamya'da dom diye hani bu haberde örnek gösterdiğimiz bir halk varsa, hani halk çeşidi olarak da yoğunsa, e, canlı ve bitki çeşidi, hayvan çeşidi olarak da hakikaten yoğun bir coğrafya. Hı hı. Bu yoğunluğa, bu muamele ancak Türkiye'de <gülüyor> olur sanırım. Bir diğer küçük haber de hani özet olarak söyleyeyim İngiltere'deki bir üniversitede Warwick Üniversitesi'nde akademisyenlik yapan Bahar Başer hocanın iletişim yayınlarından bir kitabı çıktı. Diasporada Türk ve Kürt sorunu başlığını taşıyor. Alt başlığı da Almanya ve İsveç'te ikinci kuşak göçmenler. Bahar... İlginç, bir konu, çok evet. i̇lginç bir konu çok ilginç bir konu e, Çok ufak bir haber de değil aslında Neredeyse arka sayfamızı evet, arka meşgul sayfada. eden bir haber Bütün bir sayfaya yayılmış bir çalışma Buna da değinelim tabi ki Evet e, Yeni yayınlanan bir kitap var e, Aras yayınlarından çıkan hı hı. Amiralar değil mi? Hı hı. Bir modernleşme hikayesi İstanbul'un Amiraları ee, çoğu zaman bu konuda bir kafa karışıklığına yol açan konu işte amiralar deriz, paşalar deriz bilmem ne. Ee, Ermeni'den paşa mı olur, Ermeni'den amira mı olur? Bunların padişahın lütfettiği ünvanlar, sanlar olduğunu e, gözden kaçırırız. Ama bu amiralar Ermeni tarihi içerisinde. Özellikle 18. yüzyıl, 19. yüzyıl Ermeni tarihinde çok önemli roller üstlenmiş, politik roller üstlenmiş bir sınıf seçkin bir sınıf. Seçkin bir, Zengin sınıf. bir sınıf. Zengin bir sınıf. İz düşümleri de bugüne kadar etkili olan bir sınıf. O yüzden hı hı. buna da biraz değiniriz. Bu konuyu da biraz açarız istersen. Evet, isterseniz e, bir şarkı Arası verelim. Evet, bir ufak mola verelim. arkasından ee, mevzularımızı biraz açarak detaylandıralım. Gidelim. Evet. E, Hatta e, baş yazımızı da okumakta fayda var. Tabi. Gölgeli hayal başlıklı bir baş yazımız var. Onu okuyarak gazetenin detaylarına girelim. Tamamdır. Şimdiki şarkı Maca geleneksel çok sesli şarkılar topluluğunun Patiko şarkısı. Şimdi onu dinleyeceğiz bunu acarya için seçmiştir muhtemelen evet, evet. değil mi öncesinden acarya de böyle bir bağlantı evet var Altın seçkisi peki şimdi onu dinleyeceğiz 94.9 Açık Radyo'da Radyo Agos programında e, sizlerle e, birlikte olmaya devam ediyoruz. Az önceki <gülüyor> e, şarkı e, Gürcistan'ın Güneybatı köşesinde yer alan Acara Özerk bölgesine ve Artvin'e yayılan Maçayeli Vadisi'ndeki Maçayeli Köyü'nün yaşları 42 ile 82 arasında değişen 8 <gülüyor> erkek orada yaşayan erkeğin oluşturduğu yaşlar korusun e, bir şarkısı. 2013'te çıkan bir albümün içinde yer alıyormuş evet Agos'u konuşmaya devam ediyoruz bu haftaki gazeteyi açık radyoda konuşmaya devam ediyoruz şimdi şarkı arasından önce bahsettiğimiz gibi gazetemizin baş yazısından Pakrat Estukyan bahsedecek buyurun Pakrat abi. Gölgeli Hayal Türkiye Ermeni toplumunun İsa Mesih'in doğumunun müjdelendiği Sürtunut yortusunu kutlamaya hazırlandığı bu günler, azınlık ve Hristiyan karşıtı bir dizi olayın gölgesinde geldi. Aktörler farklı olsa da, Hristiyan azınlıklar açısından bir türlü eşit vatandaş olamamanın mesajı ne yazık ki yine aynıydı. Azınlık vakıflarının mülklerine el koyma şeklinde tezahür eden devlet politikası, Antakya'da çıtayı bir hayli yükseltmiş Yıllarca haksızca gasp edilen mülklerin geri verilmesi için çıkarılan yönetmelikte 1936 beyannamesine kayıtlı olması şartının koşulması 1936'da Türkiye'ye bağlı bile olmadığı için beyanname vermesi imkansız Hatay'daki azınlık vakıfları için ortaya trajikomik yeni bir mağduriyet çıkarıyor. Hatay'ın biraz ötesinde kaynayan kazan Suriye'de ise Metropolitler Paulus Yazıcı ve Yohanna İbrahimi kaçıran Ebu Banat lakaplı Muhammed Abdurrahmanov'un kabul edilen iddianamesi muhalif güçlerle yapılan işbirliği çerçevesinde göz yumulan kökten dinci vahşeti gözler önüne serdi. İstihbarat bilgisine karşın Ebu Banat'a metropolitlere dair tek soru sorulmazken zanlının Türkiye'de cezaevinde tutulduğu da kamuoyundan gizlendi. İnternette yayınlanan ve sanığın da kabul ettiği kafa kesme görüntüleri için ise Adalet Bakanlığı'ndan insanlık suçu kapsamında soruşturma izni çıkmadı. Bu tercih kökten dinci muhaliflerin benzeri vahşetlerini adeta destekleyen bir Türk diş siyasetine işaret ediyor. İstanbul'da ise Noel akşamıyla bir cami panosuna Hristiyan ve Yahudilerle dost olunmaması uyarılı bir ayet yansıtıldı. Derken iki gün sonra Beyazıt'ta şişme bir Noel Baba sünnet edilip bıçaklandı. Nice provokasyon ve cinayet ile ödenen bedellerin tescidli olduğu bu ülkede halen Hristiyan karşıtı nefretin körükleniyor oluşu, birlikte eşit ve özgür şekilde kurulacak bir gelecek hayalini gölgeliyor. Oysa yeni yıl ve yurtlular en çok da güzel hayaller için var. Ağustos. Evet, bu hafta Ağustos'un başyazısıydı bu. Birinci sayfadan yaptığımız haftanın değerlendirmesi ve yorumuydu. Hı hı. Ne yazık ki bayrama dair bir sevinçli öyle vurgu yok. Burada mutlu bir vurgu yok. Yine bir karanlık tablo var. Ee, bu karanlık tablo e, ne yazık ki Türkiye'nin yakasını hiç bırakmıyor. Ee, Türkiye'de karanlık bir şey yazmamak için sadece magazin gazetecisi olmak lazım. Evet onun dışında gazetecilik yaparsanız ortaya okumak istemeyeceğiniz, görmek istemeyeceğiniz, duymak istemeyeceğiniz haberlerden örülü saçma sapan ve insanı baskılayan bir ortam çıkıyor. Hı hı. Bunun da memleket ortamı. Evet. Bu ortamı tabii ki akşam haberlerinde televizyona bakarken de görmek veya görmemek mümkün. Hangi televizyona baktığınızla ilgili bu. Bu kimi televizyonlar en olmadık, en detaylı kalabilecek, en yazılmasa da olur türünden saçma sapan e, adliye haberlerini birinci plana çıkarıyorlarken e, kimi kanallarsa bu konuştuğumuz gündeme hiç değinmeyen haberleri yapıyorlar. Hı hı. E, Türkiye toplumu nasıl bir yol bulacak, nasıl bir aydınlanacak, nasıl olanı biten değerlendirecek hakikaten çok soru bir soru. Biz şimdi şu manşete dönelim istersen. Evet, manşet Hatay vilayet adıyla 1930'da Türkiye'ye katılan Antakya'dan vakıflarla alakalı sorunuyla bağlantılı bir haber. İsterseniz siz bu haberi nasıl görüyorsunuz? E, bu haberi e, biz nasıl görüyoruzdan ziyade dinleyiciler için meseleyi biraz açmaktan evet, fayda var evet. sanki e, algıyı kolaylaştırmak için. E, azınlık vakıflarının mülkiyet sorununun başlangıcı itibarıyla 1936 anlamlı bir tarih. Çünkü e, bu vakıfların tamamına yakını neredeyse Osmanlı'dan miras kalan yapılar. Ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra bunların hukuki bir statüsü de Osmanlı'daki düzenlemelerle bağlı kaldı. Hı hı. Padişah fermanlarıyla falan kurulmuş e, yapılar... O zamanki Osmanlı'daki vakıf anlayışıyla da belli bir hukuku sürdürebilmişler. Cumhuriyet bunları yeni düzene geçirirken bunlardan bir envanter istiyor. 36 de ne şey aslında bir envanter. 36 yılında bir tebliğ yayınlıyor. Diyor ki bütün vakıflar ellerindeki akarları, gayrimenkulleri listeleyip bildirsinler. İnsanlar bunları bildiriyorlar ve o kadar işte bildiriyorlar. 36'dan sonra 46 geliyor 46'dan sonra 56 geliyor 66 geliyor 74 yılına kadar bu konuda herhangi bir uygulama yok herhangi bir çalışma yok vakıflar gene eskiden olduğu gibi bağış yoluyla mülk ediniyorlar ee, şu oluyor bu oluyor 74 yılında pat diye bir kararname diyorlar ki siz 36'da beyan ettiğinizin dışında mülk edinemezsiniz edindiğiniz bütün mülkler vakıflar genel müdürlüğüne veya hazineye geri verilecek. Hı hı. bağışçısı hayatta ise bağışçısına verilecek bağışçısı hayatta değilse hazineye verilecek bunlardan büyük çoğunluğunun bağışçıları hayatta değil zaten bağışçısı hayatta olmadığı tespit edilen mülkler için tapu iadesi davası açılıyor ve bu hikaye buradan başlıyor iyi de e, Antakya'ya bunu ibla ettiğiniz zaman Antakya 36'da zaten bizim yazımızda da belirtildiği gibi Türkiye e Cumhuriyeti'ne e, ait değil başka bir ülke Orada kimse beyanname falan vermemiş, kimse kimseden beyanname istememiş. 36 beyannamesi oradaki vakıflar için söz konusu değil. Ama bugün o insanların gasp edilen malları için, mesela 12 Eylül'den sonra gasp edilen, 12 Eylül'den sonra Antakya'ya tayin edilen bir asker kendi valinin gasp ettiği mallar için malların iadesi için 36 beyannamesi şartı soruyorlar. Hı hı. Ee, hakikaten bu yasaların e, sistematik bir şekilde eğilip büküldüğü ve azınlıklar aleyhine, Hristiyan toplumlar aleyhine eğilip büküldüğü anlayışın bugüne kadar aynı e, gücüyle devamlılığını ima etmekten başka hiçbir şey ifade etmiyor ne yazık ki. Evet. Ee, bu haberle alakalı görüşünü aldığımız e, Hatay'daki, Antakya'daki Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı e, Fadi Hurugil, hani sözde bağış ve satışla ellerinden alınan mallara dikkat çekiyor ve Türkiye'nin geçmişte yaşadığı bu siyasi çalkalanmalar hani Kıbrıs olayı vesairede sıf Rum ve Ortodoks adlarından dolayı kiliseye birçok tepki geldiğini ve zaman zaman Hatay'daki Antakya'daki kiliselerin kapalı kaldığını kaldı sadece evet. devlet tarafından baskılanan bir tırnak içinde şiddet de yok yağma da yok halkın da bir kuşatması Burada söz devlet devimiörüklenen devlet, evet. devlet o iklimi yaratıyor Ondan sonrasında zaten e, toplumda buna e, bağlı olarak e, reflekslerini e, durumdan vazife çıkartıyor yani toplumda Evet Evet, Devlet aynen. o iklimi yaratıyor. Şimdi bir e, reklam arası vereceğiz. Ee, bir ee, müzik dinleyeceğiz. Önce bir müzik dinleyeceğiz. Önce evet, ee, müzik reklam... e, hangi parçamız var Sırada şimdi? Sırada şey var. Nişan Çalgıcıyan Şaragan grubunun Khorut Met, e, Metz adlı aha, e, ilahiyi okuyacağız. Nişan Çalgıcıyan yönetimindeki Muganlılar Korosu'ndan Aynen öyle. Peki. Şu anda onu dinleyeceğiz. Hora. Radyo Agos. Evet programımız devam ediyor. Açık Radyo 94.9 Radyo Agos programında bu haftaki Agos gazetesinin içeriğini Baron Pakrat'la Pakrat, Pakrat Estukyan'la konuşmaya devam ediyoruz. Ben Özgün Çağlar. Evet, şimdi şu şişme Noel Baba Rezaleti başlıklı evet. haberimize değinelim. Yani baş yazımızda değindiğimiz gibi bütün bu olaylar aslında bir zincirin parçası gibi birbirine bağlılar. Hristiyan ve öteki nefretini körükleyen olaylar bunlar. Bu da onların biraz daha yeni nesile mensuplarının gerçekleştirdiği Beyazıt Meydanı'nda Anadolu Gençlik Derneği'ne bağlı bir topluluğun, bu dernek de Selamet Partisi çizgisinde bir dernek. Saadet, Saadet, partisi. Saadet partisi. Saadet Partisi. Erbakan Çizgisinin Hocanın, Erbakan Hocanın değil mi? Hı hı. Yani ilk başta bir haberin kafalarda şekillenmesi için bir özetini geçeyim ben. Şimdi bu olaylar birbiriyle bağlantılı dedik. Haberin girişindeki cümleden bahsedeyim. Şimdi Noel gecesinde Kadıköy'deki biliyorsunuz İskele'de bir cami, e, cami var. var evet. O caminin panosunda belli aralıklarla yayınlanan Kur'an'dan var. var, ayetler var. O ayetlerde işte Noel... E, gecesinde e, Hristiyan ve Yahudilerle dost olmayın e, diye bir Maide süresinden yanlış e, anımsamıyorsam evet, bir e, ayet verildi. Kur'an'da böyle bir şey var ama Noel gecesi Kadıköy gibi hani gayrimüslimlerin yaşadığı bir bölgede bunun verilmesi tesadüf olmayabilir sorusunu akla getirdi. Bir diğer... Türkiye'de e, aklımıza bu gelir gelmez hemen bir yetkili çıkıyor. Tesadüftür, tesadüftür evet. Ya da bireyseldir, bireyseldir diyor. Evet ki yani nitekim... Burada da e, müftü de, müftü de, de öyle açıklamayı bir yaptı değil mi? Açıklama yaptı. Ardından e, dediğimiz gibi Saadet Partisi'ne yakın Anadolu Gençlik Derneği'ne bağlı bir grup... E, Beyazıt Meydanı'nda yani İstanbul Üniversitesi'nin orasında... Noel Baba'yı yumruklayan e, takke, takkeli bir adamın resmedilmesinden sonra... E, Çişme bir Noel babayı evvela sünnet etti, sonrasında da bıçakladı. Yani ilk başta Müslüman yaptı, sonra öldürdü. Çok karikatür tuhaf. gibi bir şey bu ya. Karikatür. Ama bu adamlarda bunu gerçekten yapmak potansiyeli de var. Var. Yani o zihniyet biraz önceki haberde de değindik. Suriye'de kafa kesiyor. Kafa kesiyor. Fırsatını bulduğunda bunu şişme bir Noel babaya değil bana sana herkese de yapabilecek bir potansiyel barındırıyor bu zihniyet. Şimdi medyanın böyle tuhaf bir e, durumu var. E, aslında tabiatıyla alakalı bir olayı o kadar çok kişinin duymasına sebep oluyor ki hani bunun içinde şiddete meyli olanlar da var. Böyle bir şeyi yapmak isteyip de e, gördükten sonra a demek doğruymuş. Hani demek benim düşüncem doğruymuş deyip bir saldırıya geçmek isteyenler de var. Ee, hani tekim Episkopos, Şahak, Maşal yanında dediği gibi hani bu birçok e, insanın alışveriş merkezinde ya da sağda solda gördüğü Noel Baba kafetindeki birine saldırmasına sebep olabilir. Mesela? Bir yandan kapitalizm buna çok ihtiyaç duyuyor değil mi? Ee, yani Türkiye'de bu Noel Baba'nın bu kadar popüler olmasının geri planında bir yandan da kapitalizm var figürü alabildiğine sömürmesi var. Bütün dediğin gibi alışveriş merkezleri dediğin şimdi hı hı. her taraf Amerika'dan geri kalmıyoruz Allah şükür. Evet. Ee, Noel Baba'dan geçilmiyor hediyeler bilmem neler alışveriş yapın kartla ödeyin taksitle alın bilmem ne yapın yeter ki tüketin. Bu zihniyet Noel Baba'ya da ihtiyaç duyuyor. Saint Valentin'e de ihtiyaç duyuyor. Bunlar <gülüyor> İslamlık'la ilgisi olmayan şeydir tabii ama kapitalizmin e, parası buluyor yok yani. Yani evet. Şimdi zaten e, bu eylemi gerçekleştiren çocuklar şöyle bir açıklama yapıyor. Hani bizim derdimiz e, e, gayrimüslim kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla değil. Bizim derdimiz e, Müslümanların e, yanlış bir geleneğe. Mensup olması hani Hristiyanlar gibi yaşamaya başlaması tamam iyi de hani yine Şahak Maşalyan'ın dediği gibi bu bir görüşü savunmaktan yani kendi görüşünü savunmaktan çok bir düşmanlık ve kötüleme üzerine kurulu. Yani o Noel Baba'ya zarar vermek tünnet etmek sonrasında patlatmak bir şiddetin simgeleşmiş hali. Nasıl? Bu da hiç güzel bir şey değil ki yani biz ne kadar kapitalizmin ürünü vesaire görsek de Noel Baba figürünü birçok çocuğun e, rüya karakteri o. Evet. Şimdi o çocuk televizyonda açtığı vakit Noel Baba'nın e, bıçaklandığını görse ertesi gün işte evine gelen işte bir akrabasıdır. Hani öyle çocuğa güzellik yapsınlar diye Noel Baba'yı nasıl görür? mi takılan bir der. husus da var biliyor musun? Bu bahsettiğimiz adamın sadece Türkiye'de adı Noel Baba. Öyle mi? Evet. Yani böyle Noel Baba gibi bir laf Avrupa kültüründe yok, Ermeni kültüründe yok. Aynı adama herkes başka bir isim takıyor. Ee, hiçbiri de Noel'le ilintili değil. Hı hı. Ee, adamın özelliği yılbaşı günü gelip hediye vermesi ama onun dışında Hristiyanların kutladığı Noel yurtusuyla bu Noel Baba dediğimiz adam arasında bir bağlantı yok. Ama işte yani bunu yapan zihinler de zaten bu ikisini bağlantılandırıyorlar <gülüyor> Noel ile yılbaşının. Aynı şey olduğunu düşünüyorlar. Yani e, Türkiye'de yaygın bir kabule göre Antalyalı bir keşişten bahsedebiliriz. Evet. Aziz Nikola diye Hı -hı. E, bilinen Demreli e, bir keşiş. E, Noel Baba'nın o olduğu varsayımı var. E, oysaki bizim bugün gördüğümüz e, Noel Baba biraz daha Vikingler ülkesinden e, Hı -hı. Kuzey Avrupa'dan gelen bir adam. O yüzden rengeyiklerinin çektiği kızaklarla seyahat ediyor ve ...18. yüzyıl sonlarında şekillenen bir figürden bahsediyoruz. Aslında Hristiyanlık inancıyla çok fazla bağı olan bir işte değil bu Noel Baba lafı. Evet. E, ama Türkiye'de algı buna dönüştürüldü. de mesela biz aynı figüre Gaant Baba Gahant. diyoruz. Gaant yılbaşı demektir e, ki e, Kızılbaş e, Alevilerde de aynı isimle anılıyor Gagant. E, takvimde ufacık bir değişiklikle aynı isimle Gaunt kutlanıyor e, Dersim'de ve civar coğrafyalarda. Hı hı. E, Avrupa kültürlerinde de hiçbirinde ismi Noel'le bağlantılı bir şey değil yani. Christmas Father değil yani. Hı. Father evet. Christmas değil ya da Father Noel, Papa Noel böyle bir şey değil yani bu adamın adı. Bu sadece Türkçe'de şekillenen bir tanım. Ama yani o içeriği ve tarihsel konumlandırışı ne kadar böyle olsa da bazı insanlar için bir şey, özel bir yeri var. Hani çocuklar için mesela, hani bunun da bir şiddetle bertaraf edilmesi birçok insana da iyi örnek olmuyor. Şüphesiz. Benim bahsetmek istediğim şey, Batı kültürü içerisinde yılbaşı dini bir bayram değil. Evet. Noel dini bir bayram. İsa'nın doğuşuyla ilintili olarak. Ama yılbaşı dini bir bayram değil ve bu Noel baba dediğimiz figür yılbaşıyla ilintili bir figür. Olarak e, addediliyor. Şeyle ilgili değil. Yani Christmas'la ilgili değil. Veya Fransızca'da söylediği şekliyle Noel bayramına e, ait bir figür değil. Bu bütünüyle yılbaşına ait bir figür. E, bir halk efsanesi. Bizim yaygın karşılaştığımız efsanin kökeğini demin dediğimiz gibi Kuzey Avrupa hı hı. ama e, Türkiye coğrafyasında yaygın gören kabule göre Antalyalı Aziz Nikola hı hı. E, ama bu adamın yılbaşı figürü olarak konumu başka Hristiyan bayramı e, başka bir şey e, ama dinciler her ikisini birbirine paralel hale getiriyorlar. Belki de öyle göstermek istiyorlar. Belki de çoğunluğu da öyle algılıyor zaten. Yani yeni yılda sanırım. dinsel hiçbir şey yok. 31 Aralık gecesi dinsel bir anlam ifade etmiyor. Takvimsel evet. bir anlam ifade ediyor bütün dünya için. Onun için de Japonya'dan tut Hindistan'a kadar Pasifik'e kadar bütün yerkürede neredeyse kutlanıyor. Geçenlerde bir gazetede. Noel'i kutlamayan birkaç e, ülke alınmıştı mesela. İran onlardan birisi, hı hı. Suudi Arabistan onlardan birisi. Bu çok anlaşılır bir şey çünkü insanların ta, e, tabi oldukları takvim de aynısı değil. Suudi Arabistan bu takvimi kullanmıyor, miladi takvimi kullanmıyor. Aynen öyle. Muhtemelen biz de geleneksel takvimimizi kullansaydık e, yılbaşının anlamı farklı olacaktı. Ama yılbaşı Türkiye'de Cumhuriyet tarihiyle beraber Miladi takvimin benimsenmesiyle beraber yılın da son günü veya ilk günü o bağlamda da biraz daha anlam kazanıyor yoksa dinsel hiçbir özelliği yok bunun dışında. Evet. Şimdi haber için e, görüşüne başvurduğumuz psikiyatır e, Alpen Alper Hasanoğlu e, bunu bir linç kültürünün Türkiye'deki linç kültürünün ürünü olarak ...görüyor ve şöyle diyor... ...ötekiyle sağlıklı bir ilişkinin nasıl kurulacağını... ...bilemeyen gelişmemiş benlik... yani ...yok olacağından korktuğu için... ...kendisi gibi olana daha sarılır... ...dayanılmaz hale gelen... ...korku sağlıklı dönüşür... ...ve bu da akla gelmeyecek bir şiddet gösterisinin... ...ortaya çıkmasına yol açabilir. Hakikaten bu da akla gelmeyecek bir şeydir... ...yani plastikten bir Noel Baba'yı... ...sünnet etmeye kalkmak... ...akla Tabii. gelecek iş değil. Tabii yani... Elbette karşı çıkarsın, proteston edersin ama hani böyle bir e, simgesel şiddet gösterisinde başvurmanın da pek anlamı yok. Baron isterseniz e, sıradaki haber olarak bu Gürcistan'daki İslam'dan Hristiyanlığa dönüş meselesine değinelim. Bu çok ee, ilginç bir haber gerçekten evet. de. Çünkü e, Acarya'da... E, 20 yıl öncesine kadar nüfusun e, %75'i Müslümanken hı hı. bugün itibariyle nüfusun %65'i Ortodoks Hristiyan. Ortodok Bu da demek oluyor ki nüfusun aşağı yukarı %40'lık bir bölümü din değiştirmiş. Evet. E, çok ciddi bir oran. Bunun e, tarihçesini e, çalışanlar... Bu haberi Fatih Gökhan Diler hazırlamıştı. Hı hı. Gökhan bu haberi Fransız kaynaklarını tarayarak derledi. Bunu inceleyenler diyorlar ki bölge insanlığı 200 yıl öncesine kadar zaten Hristiyan inancındaydı. Hı hı. Osmanlı'nın e, o bölgeyi işgal etmesiyle Müslümanlaşma karşı bir tampon... başlandı. E, bu İslamlaşmadı da e, daha çok e, pozisyonlar, e, iktidarı elinde bulundurma e, dürtüleri rol oynadı. Çünkü önce egemenler din değiştirdi diyor. Hı hı. Yani zenginler e, kendi ekonomik ve e, sosyal konumlarını Konum güçlendirmek için. için ya da muhafaza edebilmek için e, yeni egemenin Osmanlı'nın dinine geçtiler. Böylece İslamiyet bu toplumlarda yaygınlaştı. Nitekim e, bir Gürcü din adam var. O adamcağız da diyor ki o bölgenin metropoliti. Hı hı. E, o insanlar diyor İslamiyet'i benimsemişlerken e, evlerinde gizli gizli Hristiyan geleneklerini sürdürüyorlardı. Evet. Ben öyle evinde muhafaza ettiği haçı gösteren ailelerle tanışmıştım örneğin diyor. Hı hı. E, tabii şunu da anlayabiliyoruz. Ee, 1917'den sonra, 20'den sonra o bölgede artık e, İslam egemen güç değil ama yeni gelen rejim de dinsiz bir rejim, Sovyet hı -hı. rejimi. Dolayısıyla insanların kalkıp da, ha artık Osmanlı'dan kurtulduk, biz dinimize dönelim diyecekleri saat değil. Çünkü bu yeni rejim de din düşmanı. Kalkıp da vaftiz olmak için Hristiyan'a gidene iyi gözle bakmazlar. Hı hı. O yüzden insanlar bu dönemi suskunluk içinde geçirdiler. Muhtemelen e, hacca en az e, hacı adayı gönderen ülkelerden biri olabilir Acariye. Evet. Yani İslamiyet çok yoğun yaşanan bir şey belki de olmamıştır orada. Ama e, kimliklerde ya da tabelalarda görünen bir şey olmuştur İslamiyet. Hı hı. E, şimdi ise e, 90'lı yıllardan sonra Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra muhtemelen o bölgede Gürcü Kilisesi de büyük bir propaganda faaliyetine başlamıştır. Milliyetçilikle beraber dinci dürtülerde. Çünkü ulus devletlerin tek kimliğe indirgenme gayreti siyaseti de var. var. Hı -hı. Gürcü dediğin ortodoks olur kardeşim diye. Tabii. Öyle bir teşvik, yoğun bir teşvik. Gerçi bu insanlara Gürcü demek de ne kadar doğru bir kültürel yakınlık olmakla birlikte etnik olarak da Acarya bölgesi insanını, başkenti Batum olan, özel cumhuriyet statüsünde olan bir yeri, bütün bütün Gürcistan coğrafyasıyla tek vücut halinde algılamak ne kadar doğru o da ayrı bir tartışma konusu. Hı hı. O insanlar belki de etnik olarak da Gürcülerden farklı birçok özellik taşıyorlar. Bizim çok da yakından bilmediğimiz bir konu. Örneğin Acarya'da acaba hangi dili konuşuyorlar? Gürcüce mi konuşuyorlar yoksa özgün bir dilleri mi var? Bu konuyu bilmiyoruz. Aynen Güney Osetya'yı veya Abhazya'yı yeterince bilmediğimiz gibi. Evet. Ee, bunlar bugün Gürcistan'a bağlı özerk bölgeler. Cavak'ta aynı şekilde. Cavak'ta Ermeniler yaşıyor. Abhazya'da Abazalar yaşıyor. Osetler yaşıyor. Burada da Acarlar yaşıyor. Bunlar idari olarak Sovyetler döneminde de Gürcistan'a bağlıydı ama her bir özel cumhuriyette her birinin kendi yerel parlamentosu vardı her birinin kendi eğitim müfredatı vardı kendi diliyle ülkenin genel dili Gürcüce ise bu insanlar Gürcüce'ye tabi sahiptiler Rusça'ya hepsi sahipti hı hı. ama onun yanı sıra kendi yerel okullarında belki kendi yerel dillerini de muhafaza edebiliyorlardı. Dediğim gibi bu konu bizim e, çok az aşina olduğumuz, olduğumuz konular, yani. çok az vakıf olduğumuz konular. Çünkü bizim bütün bakışlarımız hep batıya yöneliktir. Doğumuzda Müslüman olsun, Hristiyan olsun hiçbir halkın kültürünü, tarihini yeterince bilmiyoruz. Batıyı bildiğimiz kadar bilmiyoruz. Öyle. Ne yazık ki. Şimdi şöyle bir veri var bu habere dair. 1991 yılında bölge nüfusunun yüzde yetmiş beşi Müslümanken elde edilen son verilere göre ise Acara'nın yüzde altmış beşi şu an Ortodosu Sülistiyan. Ortodos ee, yine bahsettiğimiz e, Metropol Dimitri'nin e, de dikkat çektiği gibi şu an pek çok raip e, geçmişte Müslüman olan ailelerin Çocuklar. çocukları. E, Acara Ruhban Okulu'nun müdürü İstanbul'da yetişmiş bir Molla'nın torunuymuş mesela. Ama dediğimiz gibi sizin dediğiniz gibi daha doğrusu bunlar e, siyasi nedenlerle geçmişte Müslümanlığa geçmiş bir e, topluluğa mensuplar ve Hristiyan geleneklerini örneğin bir e, Paskalya bayramı geleneklerini haç e, takma geleneklerini e, sürdürmüşler. Onlar için sürpriz değil açıkçası. Biraz daha gün yüzüne çıkma. Aynen Türkiye'deki Müslümanlaşmış bazı grupların sayıkları gibi. Evet. Yani biz biliyoruz ki Türkiye'de Müslümanlaşmış, 1915'ten sonra Müslümanlaşmış ya da daha erkenden Müslümanlaşmış gruplar Paskalya'da yumurta boyuyorlar. Evet. Paskalya'da yumurta boyamak İslamiyet'te karşılığı olan bir şey değil. değil. Ama bu insanlar bu geleneği muhafaza etmişler. Ee, geçenlerde bir insanla tanıştım, çok da yakın olduk birbirimize, aynı köydeniz çünkü. Atalarımız aynı köyden, kendisi halen o köyün insanı. Ee, diyor ki Paskalya'ya geldiği zaman... Biz onun Paskalya olduğunu bilmezdik ama <gülüyor> babaannem diyor bizi bir güzel yıkardı akşamından temiz temiz e, yeni giysiler giydirirdi. Ertesi günü bir öğren yeri vardı diyor. Eski bir harabe oraya giderdik diyor. Biz orada piknik yaptığımızı zannederdik ama onlar bunu falan da yakarlardı orada diyor. Dua Hı -hı. ederlerdi diyor. Çörek yapardı. Başka zaman yapmazdı o çöreyi diyor. O Paskalya çörek bir çöreyi. tek o zaman yapıldı. Biz onun Paskalya olduğunu bilmiyorduk ama diyor. Ne olduğuna çocuk aklımızda ...değerlendiremiyorduk. Ben şimdi anlıyorum ki neymiş o yaptığımız. Hmm. Niye yumurtaları... ...soğan kabuğuyla boyuyor babaannem... ...bunu şimdi anladım diyor. Şimdi çünkü Paskalya'nın takvimini de biliyorum. O gün ne yapıldığını da biliyorum. O çörekle de tanıştım. Ama benim çocukluğumda o çörek de vardı. O yumurta da boyanırdı. Biz yapmıştı. de bayram gibi hazırlanırdık. Ama adı yoktu diyor. Onun Paskalya bayram olduğunu bilmezdik. İlginç tanıklıklar yani. Evet. O bakımdan diyorum ki bu olay... Türkiye'de de çağrışımlar yapıyor. Muhakkak. Çünkü... ...mesela Hemşin coğrafyasından örnek verirsek... ...Acara bölgesinden yakın... ...Müslümanlaşmış ya da tırılmış... ...Ermeniler coğrafyası orası. Hı hı. Muhakkak... ...Ora Acara'nın tarihine baktıklarında... ...kendilerinden birçok şey... ...bulacaklardır. Bu ilginç bir şey çünkü hakikaten de... ...mesela Gürcistan... ...Hristiyan bir toplum... ...Ortodoks Hristiyan bir toplum... ama Türkiye'deki Gürcide Müslüman insanlar. Evet. Lazlar da öyle. Lazlar da öyle. Lazuli'ler e, Karadeniz'in kuzeyinde e, Hristiyan geleneklerini sürdürüyorlar. O kadar aşikar ki yani bulunduğumuz devletin din, e, dinine bir süre sonra meyletmemiz. Evet. Hani bir sınır çekilmeseydi onlar şöyle olacaktı, onlar Hı -hı. böyle olacaktı. Hı -hı. Kimliklerin aslında ne kadar e, geçişken olduğunu gösteriyor. Aslı olan gelenek aslında sizin de köylünüzün. Ama ee, işte gibi. kimileri için bugün bunları konuşuyor olmamız bir de rahatsızlık verici. Evet yapılan haberler Bilmem, yani. Hristiyanlığa teşvik ediyor şey. <gülüyor> Gördük bunu biz içinde gerçekleştirdiğimiz konferans boyunca basında yer alan haberlerden. Tabii. Baron bir diğer haberimiz olarak bu metropolitlerin metropolit meselesi var bu Suriye'de. Onu Hiç aslında e, Onu belki de yeterince değendik ya da metropolitler ha. meselesi hakikaten çok yürek yakıcı bir şey. Özellikle Süryani toplumu için e, çok içeriden e, tenlerinde hissettikleri bir sıkıntı kaçırıldıkları günden bu yana. Evet. Bu adamların akıbetine dair en ufak bir e, bilgi yok. Bu e, bize bu konuda en somut bilgileri dediğin gibi Aralık ayı başında e, Süryani aslında bir avukat e, aktardığı kendi hı hı. kişisel araştırmalarının sonuçlarında metropolitlerin yakalandıktan çok kısa bir süre sonra infaz edildiklerine kanaat getiriyor. İnfazı e, bu bahsettiğimiz Muhammedov'un yaptığına e, kanaat getiriyor. Bütün bulguları onu işaret ediyorlar çünkü. Kendisi de kabul ediyor zaten. Videoları görünce Kafa kesme görüntülerini kabul ediyor ama buna dair bir soru da sorulmuyor ki evet. buna dair bir cevap da versin. Yani doğrudan doğruya bu metropolitlere dair bir kabul ediyor ha, kadar. Haberimizin sıkıntısı o yani. Dikkat çektiği <gülüyor> sıkıntı da o. Türkiye insanlığa karşı işlenen bu suçu kendisine temas etmediğini düşündüğü için e, sorgulamıyor. Valla Türkiye hakikaten e, Suriye konusunda e, çok büyük sıkıntılara gebe bir pozisyonda şu anda. E, biliyorsun iki gün önce bir tır kamyonu yakalandı. Evet. İçerisinde nedir, mühimmat nedir? olduğu e, iddia edildi. Bu mesele hemen örtbas edildi ve kamyonun adı devlet sırrı oldu. Evet. E, bugün artık o kamyona dair konuşmak, yorum yapmak da pek e, mümkün değil. İçişleri Bakanı da Taze İçişleri Bakanı. Efkan e, Evet. Çok sıkı bir açıklama yaptı. Herkes işine baksın dedi. <gülüyor> <gülüyor> Siz önünün içinde ne olduğunu biliyor musunuz dedi. İşişleri Bakanı. Evet. İçişleri değil, işişleri. İş yani bakanı. herkes kendi işine baksın. Herkes kendi işine baksın dedi. Bulaşma. Şeffaf ülke bu böyle mi oluyor? Yani. Sanki. Biraz da güzel konulara geçelim. Bunlar hakikaten sabahtan beri Caz mı konuşacağız? Yani? Caz, caz yapacağız. Caz, yapacağız. caz, yapacağız. caz, caz konuşacağız. Caz, caz. caz konuşacağız. Ee, Burak Bedikyan e, atlı caz piyanisti ilk albümü Circle of Life'ı çıkardı. Yani Türkçesiyle Yaşam Döngüsü. Yaz başında Danimarka'nın prestijli plak şirketlerinden e, birinin birinin etiketiyle yayınlandı. Bu lafa da takılıyorum biliyor musun? Prestijli plak şirketinde. Yani... Herhalde Türkiye'de pek yankı bulamadığı için dıştan böyle bir referansla kendini tanıtmaya uygun buluyorlar. <gülüyor> yani bu... E, haberin spotunda yer alan bilgiyi de verdikten sonra Burak e, Bedikyan'ın ses kaydını e, dinleyeceğiz. E, bize albümünden ve e, çalışma sürecinden bahsetti. Çağımızın en büyük saksaforcularından biri olarak kabul edilen Chris Potter'la e, çalışmış ve Burak Bedikyan diyor ki daha önce söyleselerdi böyle bir şeye inanmazdım. Evvela Burak Bedikyan'ın e, ses kaydını dinleyeceğiz. Sonrasında da Circle of Life e, albümünden e, bir parça ...dinleyeceğiz. Saksafon'da dediğimiz gibi Chris Potter... ...basta Peter Washington... davulda Bill Stewart. Şu anda. E, merhaba. Ben piyanist desteji Burak Beliken. E, yaklaşık 17 yıldır profesyonel olarak... ...müzik yapıyorum. E, yurt dışı ve yurt dışında birçok değerli sanatçıyla... ...aynı sahneyi paylaşma imkanı buldum. E, 2002 yılından bu yana da... ...özellikle caz müziğine odaklanarak... ...kendimi geliştirmeye, üretmeye... ...dolayısıyla kişisel kariyerimi ilerletmeye... ...devam ediyorum. Son dönemde ağırlıklı olarak Avrupalı ve Amerikalı müzisyenlerle işbirliği içerisine girdim. Bunun neticesinde de 2013 yılında ilk albümüm Circle of Life yayınlandı. Albümüm caz tarihinin kilometre taşları arasında görülen preşif sahibi şirket Sepple Çevre etiketiyle dünyadaki de rastlar da aldı. Toplam 11 parçadan oluşuyor albüm. Bir Beryl's yoruma hariç tüm bana ait kaydını New York'ta, Brooklyn'de gerçekleştirdik. <gülüyor> ee, ve New York Jazz sahnesinin usta yüz senleri, Chris Potter, Davulcu e, Bill Stewart ve Count Jupiter Washington bana eşlik ettiler bu halinde. E, aynı aura içerisinde ortak bir ruh yakalayabildiğimizi düşünüyorum. E, keyifli bir müzik çıktı. E, Circle of Life dağıtımının ilk aylarından itibaren Financial Times, The Guardian, Downbeat, Cuadernos de jazz gibi saygın yayınların müzik eleştirmenlerinden son derece olumlu yorumlar ve örgüler almaya başladı. Bu yıl çok cesaretlendirdi. E, halen e, çeşitli bloglarda bağımsız jazz eleştirmenleri tarafından, işte Japonya, İngiltere, İspanya ve Amerika'da makaleler de yazmaya devam ediyor. E, albümün Türkiye dağıtımı henüz olmadığından e, meraklı dinleyicilerimize Amazon veya iTunes'a yönlendiriyorum. E, oradan rahatlıkla müzine ulaşabilirler. Ee, bu cesaretlendici geri dönüşlerin hemen akabinde 2014 yılının muhtemelen sonbahar aylarında yayınlanacak ikinci albümün hazırlıklarını tamamladım. Ee, bu sefer tamamı kendi beslerinden oluşacak olan çalışmayı da önümüzdeki günlerden yine New yokta kaydedeceğim. Ee, Prodüktörüm Nils Winter aracılığıyla ve bu albümdeki sponsorum Sayın Herman Haceryan'ın da desteğiyle uzun yıllardan beri hayranı olduğum efsanevi müzisyenlerle aynı stüdyo ortamını paylaşma imkanı bulacağım çok heyecanlıyım tabii bir yandan herhalde bahar aylarına itibaren konser trafiğinde özellikle Avrupa'ya Amerika'da bir konser takviminde bir yoğunluk olacağı benziyor bu şekilde ideallerim doğrultusunda üretmeye her seferinde daha ileriye ulaşma yani öğrenmeye karşı duyduğum heyecan ve açlıkla çalışmalarıma devam ediyorum edeceğim herkese sevgiler selamlar Radyo Agos Söz uçar. Açık radyo. Reklamlar. Akıllı şebeke, yeşil akıllı ekoturizm, hmm. organik tarım, enerji, akıllı şebekeler. Hepsi ve daha fazlası EcoIQ'da. EcoIQ. Meray kitapçılarda, ve bayilerde Salon yeni yılda hızlı başlıyor. Öğüt, Rubato, Juveniles, Magnus Ossion, Erkan Uğur, Pins ve Young Usment, film hafızası Teenage Blues ve daha fazlası için biletler Biletik SİKSR'de. Ayrıntılı bilgi için saloniksv.com. Reklamlar bitti. Açık Radyo podcast kanallarına abone olun, dilediğiniz yerde, dilediğiniz zaman dinleyin. Bilgi için acikradyo.com. tüm seslerine Açık Radyo. Radyo Agos. Evet kaldığımız yerden şimdi konularımıza bir daha devam edelim. Evet. Ee, şu amiralardan bahsetmiştik. Bu, bu evet. hafta e, orta sayfa evet. konumuz oldu değil evet, mi? Amiralardan. Amiralardan. Bunlardan bir bahsedelim istersen Evet 94.9 Açık Radyo'dan Radyo Agos programımız devam ediyor Ben Özgün Çağlar Baron, Baron Pakrates Dükkan'la evet. Bu haftaki Agos'u konuşuyoruz Amiralardan bahsedeceğiz Bu haftaki orta sayfamız Buyurun Baron. Bu Amira meselesi Ermeni toplumu içerisinde Hemen bir ismi çalıştırır Bu Kazaz Altin Amira'dır Kazaz ha. Artin Amira dönemin ünlü sarrafıdır İkinci Mahmut döneminin bir simasıdır bu adam hı hı. Bugünkü Yedikure Ermeni Hastanesi'nin kurucusudur hı hı. Ee, Çok büyük e, hayır işleri yapmıştır Ama dediğim gibi bu e, amiralar sınıfı Hayır işleri yapma yoluyla Bir yandan da çok önemli bir erk elde etmişlerdir evet. Amiraların hemen hemen tamamına yakını Sarraftır Yani faizcidir hı hı. Tefecidir Tefecilik e, Sermaya sahibi Evet <gülüyor> para alıp satan diyelim Sermaye sahibinden ziyade para alıp satan Parayla nakitle Büyük işi olan O yüzden de e, zaman zaman Saraya da borç para verebilecek kadar e, Büyük roller Üstlenebilen bir pozisyonda Bulunuyorlar e, Bu da Ermeni toplumunda da iktidarı ele geçirmek e, Patrikleri kuklaları haline getirmek gibi Bir sonuca da yol açıyor Amiraların de. Patriklik makamından düşmek zorunda kalan bir sürü e, patrik var İstanbul Patrick Anesliği tarihinde bir sürü entrikanın içerisinde olan bir sınıf aristokrat bir sınıf sonuçta. Biz de bu haberi Aras yayınlarından yayınlanan Hagop Barsumyan'ın 1980'de aslında eskiden Amerika'da yaptığı bir çalışmanın kitap haline getirdi. için. bir iyi aydın, yayınladık. evet Hagop Barsumyan Halepli bir aydın ve biraz da tarihsiz bir yaşam öyküsü var. Genç yaşta faili meçhul bir akibete uğramış bir insan. 1986'da kaçırıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı diye yaşı, yazıyor. Zaten e, kimliğinde de, e, özgeçmişinde. E, 1936'da e, da, evet, e, Antep'te bir ailenin çocuğu olarak Halep'te doğdu. E, onun bir çalışması bu kitap. Bu e, kitap. Türkiye tarihi açısından da önemli bir e, detay açıyor bu kitap. Tabii Osmanlı-Ermeni yani, evet. ilişkileri amiralar üzerinden şekilleniyor bir dönem. Ve e, milleti sadıka tartışmasının da doğrudan öznesi halinde olan e, bir sınıf diyelim amiralar için. E, bunlardan ötürü Ermeniler milleti sadıka oluyorlar. Evet. Bunlar sadıklar çünkü e, iktidara, hı hı. saraya, padişaha sadık olanlar. Ee, bunlar, bunlar da Ermeni e, toplumunu yönlendirecek güce sahip olan insanlar. Dediğim gibi bu durumun iz düşümü bugüne kadar da geliyor. Bugüne kadar da Ermeni toplumu içerisinde e, sözü geçen insanlar arasında hep e, bu akçeli işlerle uğraşanların payı olmuştur. Hı hı. E, legal veya illegal, bugün legal olanlardan bahsediyoruz. Ama yakın geçmişe kadar... Tefeciliğin yasak olduğu dönemde gene tefecilik yapan bir sürü iktidar sahibi Ermeni'den bahsetmek mümkün. Bunların tarihteki etkisinin kaybolması kaybolmasıysa yeni bir sınıfın Burjuvazi'nin boy göstermesiyle mümkün oldu. Evet. Ermeniler de maddi olarak belli bir güce sahip olmakla birlikte... Sosyal bir konum itibarıyla hiçbir şey ifade etmeyen bir burjuvazi vardı. Örneğin kum kapılı balıkçı reisleri. Evet. Bu adamlar yanında 40-50 tayfa çalıştıran adamlar. 40-50 ailenin yani geçimini temin edebilen adamlar. Kendince bir sermaye sahibi ama hiçbir siyasi nüfuzu yok. O yüzden de onlar da siyasi nüfuz edinmek için o dönemin en geçerli olan şeyini yaptılar. Amiralar yok, bir kilise inşa ederlerdi. Ha. Bir de bunları inşa ettiler. Kumkapı'da Kumkapı dışı diye anılan kilise e, halk arasında Balıkçılar Kilisesi olarak da anılır. Bu Burjuvazi'nin amiralara karşı bir mesafe alma e, ölçüsüdür işte o kilisenin yapılışı. Çok ilginç bir e, hikayedir bu adamlar alternatif olabilmek için siz evet. kilise mi yapıyorsunuz biz de yapıyoruz demeye getiriyorlar. Ve ondan sonra da hakikaten amiraların nüfusu gitgide yok oluyor. Onun yerine Burcuvasi daha bir palazlanıyor, daha bir söz sahibi oluyor. Vakıf yönetimlerinde etkin oluyor. Hı hı. Böyle bir şey. Ee, amiralar konusunda, e, konusuna da değindikten sonra sırada e, bir parça hı. mı girelim? Bir parça mı girelim yoksa bir de şu şeye mi değinelim? Ondan sonra Abi, e, kaç parçamız kaldı daha bizim özgü? 2-3 e, parçamız kaldı. 2-3 parça, o zaman bir parça girebiliriz bir tabii parça ki. Bir parça girelim. Ee, parçamız e, Valya Samselyan'ın An Anstar Aykis Nayelov e, parçası, Ermenistan halk çalgıcıları topluluğunun en eski so solistlerinden. E, Samselyan aşu geleneğinin 20. yüzyıldaki en önemli temsilcilerinden biri. E, eserin Türkçe'si de bağıma bakarak geçtin. Valya Samselyan aynı zamanda bugün çok popüler e, olan e, bir müzisyenin. E, Kevork workshop'un neydi? E, çok popüler bir isim şu anda. E, Soyadını hatırlayamadım. Evet, onun annesidir. Ha. Evet. An tamam, tamam. Şimdi o parçayı dinliyoruz. Anstar, Haykys <gülüyor> Demin anımsayamadığımız isim Arak Yavukyan'dı. Ee, Vardiyasan oğlu olan çağdaş müzisyen e, Arak yandı demin. Evet Şimdi anımsadım parça 94.9 Açık Radyo'da programımızın e, son e, part, parçasına e, girdik. E, şimdi bab Baron Pakrat'la Türkiye'nin e, Kürt sorununa dair kuşaklar arası farklılığı isteyen e, akademisyen e, Bahar Başer'in diaspora'da Türk ve Kürt sorunu başlıklı iletişim yayınlarından çıkan e, kitabını konuşacağız. Ee, burada da bir e, altı çizilmişti bu konunun. diaspora sözcüğü kendi başına e, genellikle olumsuz bir çalışıma sahip olduğu Türkiye'de. Evet. Hep e, Ermeni Diyasporası'nın, Yahudi Diyasporası'nın diasporası. Türkiye'nin başına çorap örmesiyle ilintili olarak hı hı. diaspora bir ötekileştirilen sözcük oldu ama şu anda e, bir Türk diasporasından bahsediliyor. Bir Kürt diasporasından bahsediliyor. Bu bir gerçek. E, Türk Türk Kurumu diaspora yerine kopuntu kelimesini kullanmamızı öneriyor. Tam daha önceki öneriyor. algıya müsait. Kopuntu. Evet, kopuntu e, yani ana bir parçadan kopmuş olan... E, grup, dilim, parça böyle bir e, yorumla kopuntu sözcüğünü öneriyorlar. Hı hı. Pek kullanılışlı bir kelime değil kopuntu. E, kopuk gibi bir şey ifade ediyor. Çarıştırıyor. E, yerli yerinde bir ifade değil ama e, şu anda e, bu kelimeyle yani diaspora sözcüğüyle tanımlanan şey ee, ana vatandan uzak düşmüş ama hı hı. E, sosyal ve ekonomik ilişkilerini halen sürdürebilen grupları ifade ediyor. Gittiği yerde asimile olmuş olana diaspora demek mümkün değil. Ya da oraya adapte, entegre, adapte olmuş. entegre olmuş. ve Dolayısıyla asimile olmuş olana artık diaspora demek mümkün değil. Yani eğer Türk diasporasından bahsediyorsak hiç değilse akrabaları Türkiye'de olan... Ee, senede bir defa değilse 2-3 e, senede bir defa mutlaka Türkiye'ye gelen, hı hı. birikiminin bir kısmıyla Türkiye'de bir yatırım yapan, bir ev alan, bir tarla alan insanlardan bahsediyoruz. Bir iş açan insanlardan hı hı. bahsediyoruz. Ee, Türkiye'yi yaşadığı ülkede yaşatan insanlardan bahsediyoruz. Bu insanlar şimdi Avrupa'da, Almanya'da ve İsveç'te e, Türkiye'deki gibi... Türk-Kürt ayrışmasını kendi boyutlarında nasıl yaşıyorlar? Evet. İşlenen konu bu bu kitapta değil mi? Evet. Bahar Hanım onu işledi. Şimdi geçmişte sol hareket içinde yer alan insanların şöyle bir sözü var. Biz Kürt sorunu konuşacak son kuşağın mensuplarıyız. Bizden sonra gelecek kuşaklar bizim kadar aynı yerde aynı ortak alanda aynı duyguları paylaşmadığı için, aynı şeyleri yaşamadığı için artık bu sorun konuşulamaz hale gelecek. Bahar Hanım da böyle bir sanırım refleksle böyle bir çalışmayı yapmış. iki yer üzerine yoğunlaşmış Almanya ve İsveç. Farklarını şöyle sıralamış. Şimdi İs İsveç'te Avrupa Birliği'nin o hoşgörüsünün en çok hissedildiği yerlerden biri. Dolayısıyla oradaki Türkler ve Kürtler arasında Almanya'da olduğu kadar sorun yok. Hı hı. ...yani bir mazlumun yanında olma... ...insan haklarına, vazlalık haklarına... ...saygılı olma durumu... ...bir İsveç'te Almanya'ya göre daha var. Ama bunun yanında... Ee, Almanya'da Türk e, ve Kürt göçü başladığından beri hani işçi verdiğimiz e, zamandan beri e, Kürtlere şüpheci bir bakış var. Şimdi işin e, çelişkisi de şu Almanya'da e, ve İsveç'te sol e, partilere oy atan yani azınlık haklarına saygılı olan partilere onları savunan partilere oy atan Türkler aynı duyarlılığı kendi tırnak içinde azınlıkları olan Kürtlere göstermiyorlar. Dolayısıyla oradan sol partiye oy atan biri rahatlıkla buraya gelip sağ partiye oy atabiliyor. Hani tuhaf bir çelişki de var. Bahar Hanım bunun da altını çizmiş. Onun dışında... Yani şöyle de bir güzel e, tespitte bulunmuş hani geçmişte e, insanları birleştiren sol e, ambiyans vardı sol bir atmosfer vardı şu an o yok dolayısıyla insanların kendilerini konumlandırıp ortaklaşa e, bir atmosfer soluduğu bir şey yok dolayısıyla arışma gün gittikçe artıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben e, bu konuyu okuduğumdan beri e, bu haftaki gazetenin arka sayfasını ilk gördüğüm andan itibaren hep aklımda bir yandan da. Avrupadaki <gülüyor> Ermeniler, Türkler ve Kürtler diasporalarının birbirleriyle olan temasları var. Çok uzun yıllar bir temastan bahsetmek mümkün değilken, Rand Dink'in öldürülmesinden sonra özellikle Fransa'da gözlemlenen bir temas var. Türk ve Ermeni diasporalar arasında mı? Türk demiyorum, Türkiye'de diyeyim. Türkiye'de, Türkiye'de evet. Türkiye Ermeniler, Türkiye'de Türkler ve Türkiye'de Kürtler. Bunlar ilk defa artık. 24 Nisan anmalarında veya 19 Ocak Rantink'in öldürülmesinin anıldığı günlerde yan yana geliyorlar Fransa'da. Hı hı. Bu çok ilginç bir şey. Ee, düne kadar bunu hiçbir ortamda görmedik. Ermeniler sistematik olarak uzak durdular. Öbürleri de hiç temas etmediler. Ee, bir sürü ortak e, paylaşılan değer yargısı olduğu halde. Hı hı. Mesela Fransa'da yaşayan Ermeniler de Hürriyet Gazetesi'nin Almanya baskısını okuyorlardı. Fransa'da yaşayan Ermeniler de çok uzun yıllar Şaban kasetlerini videolarında seyrediyorlardı evlerinde. Hı hı. Veya Sayın plaklarını diyelim. Ee, ama e, Türklerle bir temas etmiyorlardı. Kültürel bir yakınlığı muhafaza etmekle, kendi evlerinde, ev içlerinde Türkçeyi muhafaza etmekle birlikte Türkiyelilerle temas etmiyorlardı. Bu temas son yıllarda Tam da bu saydığım örnek üzerinden yani Grant Dink'in anılması vesilesiyle ilk defa temas sağlandı. Bu temas hayırlara vesile olur mu? Doğru kullanılırsa olur tabii ama... Diyalog her zaman için iyidir. Diyalog her zaman için iyidir. Ee, şimdi... Baron... Bir konumuz daha var. Şimdi evet. artık e, o konuyu da e, sen biraz aç bize. Evet. Çünkü senin çalıştığın bir konuydu. Domlar meselesi değil mi? Aynen öyle. Artık zamanımız e, gittikçe kısıtlandı. Ben e, kısaca bahsedeyim. E, şimdi Halil Aygün diye genç bir yönetmen var. Mardin Nuh yaşıyor. Evet. <gülüyor> Haberimizin başlığı Mezopotamya'nın bilinmeyen halkı domlar. E, domlar e, Hindistan e, kökenli tıpkı diğer roman ve e, de olduğu gibi. İşte Anadolu'nun batısında roman olarak bilinen, Ortadoğu'da kara içi olarak bilinen e, bu halkın mensupları Mezopotamya'da da dom olarak e, adlandırılıyor. Bu domların e, kendilerine ait domanice diye bir dilleri var e, fakat e, yaşlı olanları hariç pek azı. ...bu dili konuşuyor. Hiç şüphesiz... Bu, ...bunda... E, ...dışlanmama... E, ...endişesi var. E, i̇şte Halil Aygün... ...2012'de Mezopotamya'nın... E, ...bu halkına dair kısa metraj bir film çekti. Bizim bu haberi yapma sebebimiz... ...hani... E, ...ödüle doymaması. Hiç bilinmeyen bir... E, ...konuya değinmesi. Halil e, bunu konuşmuştuk. E, İlginç bilgiler var yine Mardin tebliğleri kitabımızda yer alan bilgilere de yer verdik e, haberde. Ramazan Turgut'un e, DOM 2. E, kayıp Kavim başlıklı makalesinde DOM'lara dair şöyle bilgiler var. Yakın bir zamana kadar göçeve bir hayat sürüyorlardı ve bu yüzden kimliksizlerdi. E, yerleşik hayata geçtikten sonra bazı domlar kimlik çıkarttılar. Domlar e, İslam diline inanıyorlar. E, i̇nanış olarak İslam'a mensup olsalar da diğer halklardan farklı olarak farklı gelenek görenekleri var haliyle. Domlar kültürlerini, şarkılarını, masallarını, atasözlerini domani ciddiye bir dilleri olmasına e, karşın bunca sene dediğim gibi dışlanma endişesinden olsa gerek Kürtçü olarak aktarabilmişler. Domların göçebe bir hayat sürmelerinin en belirgin sebebi mevsimsel olaylar bu doğudaki savaş onları da etkilemiş savaş neticesinde ve çeşitli baskılar neticesinde Avrupa'ya kaçan Hristiyan yurttaşlarımızın da evlerine yerleşmeleri sonucu 2000'li yıllarda göçebe hayatı büyük bir çoğunluğu bırakmış fakat Kızıltepe Mardin Çınar Bismil hattında göçebe olarak yaşayan Romlara hala da rastlamak mümkün Domlar eski zamandan beri doğal şifacılık yapıyorlar ee, ve dövme domların simgelerindendir. Yeni yetişen dom nesli hariç bütün domlar dövmelidir diye bitirelim. Ee, şimdi son parçamızı girerek Radyo Agos'un e, bu haftaki programını bitirmiş oluyoruz. Nedir son parçamız? Son parçamız e, Arto Tunç Boyacıyam ve Ermeni'nin Navy Band'in kefkep Celebration kapanış <gülüyor> şarkısı olarak bunu giyeceğiz. şimdi onu dinliyoruz. Herkese iyi hafta sonları. Evet, görüşmek üzere iyi hafta sonu. Görüşmek üzere. gele tu zamanatsen mayret